1619 numaralı konu, Hazreti Peygamberin zayıf sahabilerine dua etmeleri, Hazreti Peygamber bir keresinde, namazlarını bitirip selam verdiklerinde yüzlerini kıbleye çevirip başlarını da kaldırarak şöyle dua ettiler, Ey Rabbim, Seleme bin Hişam'ı, Ayyaş bin Ebi Rabia'yı, Velid bin Velid'i ve kurtuluş imkanı bulamayan zayıf Müslümanları kurtar, Hazreti Peygamber bir sabah namazını kılarken birinci rekatın rükundun kalktıklarında şöyle dua ettiler,